Radyoda Türk sineması. 20. bölüm. Geçen bölümün özeti. Evet hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz bölümde konak ailesi konaktaki tüm ayakkabılarını kaybetmiş. Ayakkabılarını arıyordur. Hayli sinirli olan çifte Sikipaşa, damadı Taciye. Allah Allah bütün ayakkabıların bir anda yok olması biraz garip değil mi Taci demek üzeredir. Allah Allah Geçen sefer kaybolan çorapların ardından Bütün ayakkabıların da bir anda yok olması Biraz garip değil mi Taci? Gerçekten de çok garip Paşa babacığım Bizim ayakkabılarımızdan kim ne istiyor olabilir ki? Bilmiyorum Taci damadım Ama sanıyorum konağa dadanmış bir hırsız var Bu hırsızlar bugün yarın Canımıza da kastedebilirler Taci damadım, konaktaki güvenlik önlemlerini arttırınız ve zaptiyeleri iki katına çıkarınız. Gerekirse Yeniçeri Ocağı'ndan 3 bölü 2 oranında takviye kuvvetleri alınız. Baş paşa babacım, zaptiyeler iki katına çıkarılacak. Gerekirse Yeniçeri Ocağı'ndan 3 bölü 2 oranında takviye güç buraya girecektir. Evet. Daha önce çorap krizi çıkan konakta, şimdi de ayakkabı krizi patlak vermiş. Konak, ahalisi, cümbür cemaat ayakkabı derdine düşmüştür. Bilin bakalım bu kriz kimin oyunudur? Evet... Bu kriz Taci'nin bir oyunudur. Konak kapısı çalıyordu ve kimin geldiğini çok iyi bilen Taci meraklı bakışlar arasında kapıyı açıyordur. Buyurun kime bakmıştınız? Kim olacak Taci abi ya? Ben çorapçı basır isteyim. Salak sen geçen sefer çorapçı basırydın. Şimdi ayakkabıcı basırsın. Tamam mı Taci abi? Ben geçen çorapçı basırıyım. Şimdi ayakkabıcı basayım. Tamam uzatma ulan. Geç içeri. Acı damadım kimmiş gelen? Ayakkabıcı başı geldi paşa babacım. Oo iyi, iyi bak ayakkabıcı ayağımıza kadar geldi. Gel bakalım ayakkabıcı başı seni Allah gönderdi. Ver bakalım oradan 30 çift ayakkabı. 30 çift yetmez 2500 çift alalım paşa babacım. Hem bakarsın belki yeniden kaybolur. Haklısın dağım her zaman söylenim tedbirli oluşuna hayranım. Tamam 2500 çift ayakkabıcı başı. Baş üstüne basar. Ayakkabıcıbaşı, bana şu çizgili ayakkabılardan ver, uzun gösterir. Sen hangilerden istersin Nalan? Evet. Daha önceki çorap numarasını yiyen konak ailesi Taci'nin ayakkabı numarasını da yemişti. Taci'nin adamı olan Ayakkabıcıbaşı, konak ailesine 2500 çift ayakkabıyı, ayaküstü kakalar ve mutlu bir şekilde paraları sayarken... ...Taci Efendi satıştan alacağı paranın yüzde doksan almak için Ayakkabıcıbaşı'nı yanına çağırır. Gel bakalım Ayakkabıcıbaşı. Bunun parasını dedim. İstedi ayakkabı isminden kazandıklarımı. Ver bakalım. Peki, söyler misin bu fatura ne ayakkabıcıbaşı? Ayakkabıları sattığımıza dair kadivi makbuzu parasını dedim. Demek ayakkabıları sattın diye bizimkilere fiş verdin ha? Ühley, evet, kasasa değil Biliyorsunuz vergi kaçırmak yasaktır. Vergi kaçırıp kaçırmayacağımı sana mı soracağım lan? Ayakkabı köselesi kılıktı bende bu. <Gülüyor> Evetler! Çabuk bu atın. Çabuk! Başına pasazadım. Ama basa zaten siz vermeni siz istediniz. Ne? B bir de iftira ha? Lan sen koskoca Paşa Yaveri'ne ne biçim iftira atıyorsun ha? Lan sohbeti ki sana itimat ettim. Kendim itimat ettiğim kendim buldum. Dilerim bu yaptıkların cizasını çekersin. Aaa vay alçak Taci, vay uyuz Taci yaktın beni. Konuşma lan F klavyeli bilgisayarı at diski. Hadi yürü de ense tıraşını görelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet, Gaddar Taci suç ortağı ayakkabıcı başını tuzağa düşürmüş ve onu da zindana atmıştır Neye uğradığını anlayamadan Taci'nin yeri göğünleten kahkahaları arasında zindana giden ayakkabıcı başı Bilmediği bir meçhule giderken Taci efendi efendi ayaklarına yatıp kendisiyle gurur duyuyordur Ve az önce ayakkabıcı başının zindana gittiğini gören çift asiki Taci'ye olayın nedenini sormaktadır Taci oğlum az önce nöbetçileri gördüm ayakkabıcı başını zindana götürüyorlardı Nedeni ne olur? Şey, şey, şey, paşa babacığım Bu ayakkabıcı parçası denen mendebur Bizim ayakkabıları kasten çalarak Bize onca ayakkabıyı iki misli fiyatına kakalamış Vay alçak düzenbaz kafirül ül sinirlenici He, bir, birkaç bölüm önce kaybolan çoraplar var ya O da bunun işiymiş Adam bizi gazodacı yapmış haberimiz yok Allah, Allah. Gazodun ağacını da mı yapmışlar? Bazen seni anlamıyorum paşa baba ...ne uzun ağacını yapmasa adam bizi keklemiş diyorum, onu diyorum. Neyse, ailemizi böyle bir belayı Kübra'dan kurtardığınız için... ...sana hayranlığım bütün aktı. Seni bundan sonra başyaverim yapıyorum damat. Sağolunuz Paşa babacığım. Allah uzun ömürler versin Paşa Hazretleri. Size ve Memalik Osmaniye'ye layık olmaya çalışacağım. Başyaver mi? <gülüyor> evet Nalan, başyaver. <gülüyor> evet. Entrikalarıyla millete kankı kusturan Taci son entrikasıyla Paşa'nın gözüne iyice girmiş ve artık baş yaver olmuştur. Hedefine adım adım ilerleyen Taci'nin önünde artık engel mengel kalmamıştır. Taci'nin bundan sonraki hedefi nedir? Konserden sonra ortalardan kaybolan ben yani telat kiminle nerede ne yapıyorumdur. Olan biteni olup bittikten sonra fark eden çiftçi Sikipaşa tefrika hanımın saçını niye çekti? Fenerbahçe'yle olan Taci cibbom ilgisinden sonra Fener'in itman sahasını nasıl bastı? Ve tüm bu olanlara Ömercik ne diyecektir? Hepsi gelecek bölümde. Yazan ben Ömer Pekin. Oynayanlar Talat ve Bacı Kanfa ben Ömer Pekin. çiftası Paşa, Serkan Öztürk, Taci, Fatih, Tıngır, Nalan, Serpil, Pekin. Aha, dinleyin dinleyiciler. Ha, bir de teknik yapım ben Ömer Pekin.